Nestağfirullah, billah, Bismillah, ve Vesselamu ala Rasulillah. Esselamu aleyküm, Aziz dinleyicilerim, İslam'ın hem Kur'an hem de hadisler aracılığıyla üzerinde önemli durduğu hususlardan birisi de, haksızlığın her türlüsünü ortadan kaldırmaya yönelik olan adalet anlayışıdır. Bundan dolayıdır ki, Toplum içinde yargı görevi alacak olanların bu ilkeye tetizlikle uymaları gerektiğini hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Rasulullah Aleyhisselam'ın pratiği uygulaması yani sünnette görmekteyiz. Gerçekten de Allah Subhanahu ve Taala her türlü iş, davranış ve sözlerimizde bu prensibe yani adalete uymamızı emreder. Bunun sonucunda da tüm haksızlıklar ortadan kalkacak ve topluma adalet yerleşecektir. İznillah. İşte insanoğlu tarih boyunca İslam'ın olmazsa olmaz prensiplerinden birisi olan adaleti gerçekleştirmek ya da bir başka deyişle toplum içerisindeki anlaşmazlıklara çözüm bulmak ve haksızlıklara engel olmak için sürekli bir arayış içerisinde olmuştur. Bu arayışına da ilk insan Hz. Adem aleyhisselam'dan bu yana bazen toplum içerisinde sözü geçen bir kişiyle bazen de kanunlar ve kurumlar aracılığıyla çözüm bulmaya çalışmıştır. İslam medeniyeti bu arayışını Rasulullah aleyhisselamın temellerini attığı ve tarihte bir eşi daha olmayan bir kurumsallaşma süreciyle sonuçlandırmıştır. Ancak bu kurumsallaşma o kadar kolay olmamıştır. Her şeyden önce Resulullah Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği coğrafyayı ve toplumu anlamadan yahut iyi analiz etmeden bu kurumsallaşmayı değerlendirmek çok zordur. Çünkü İslam geldiği toplumu yani cahiliye Araplarını bir asr-ı saadet toplumuna dönüştürmüştür. Bu dönüşümde bir anda değil yaklaşık 23 senede gerçekleşmiştir aziz dinleyicilerim. Bu süre zarfında Resulullah Aleyhisselam geldiği toplumun kültürünü oluşturan örf, adet ve geleneklerini tamamen yok saymak yerine bunlardan dine uygun olanların bir kısmını ıslah ederek bir kısmını da olduğu gibi kabul etmiş, yerine geriye kalanları ise kaldırmıştır. Onun için İslam tarihi ve medeniyeti incelenirken, muhakkak cahiliye kültürü de iyi bir şekilde analiz edilmeli. İslam öncesi Arapların dini ve sosyal hayat anlayışlarını ifade eden cahiliye kelimesi, sözlükte ilmin zıttı, bilgisizlik anlamına gelir. Bu durumda cahiliye devri, bilgisizlik devri anlamına gelmektedir. Araştırmacılar ise bu kavrama başka bir anlam yüklemektedirler. Onlara göre, onlara göre eski Arap şiirinde cehil, ilmin zıttı olarak kullanılmakla birlikte bu kelimenin ikinci anlamıdır. Birinci anlamına göre ise cahil, azgın, arzularının esiri, hayvani hislerin peşinde koşan, vahşi, şiddet taraftarı ve sabırsız kişidir. Bu şekilde cehil kelimesi, ilmin değil, hilmin zıttı olmaktadır. Dolayısıyla cahillikten bilgisizlik değil, bildiği halde bilgisizce hareket kastedilmektedir. Zira İslam öncesi dönemdeki Arapların hayatları ve faaliyetleri incelendiğinde, onların çevrelerinde yaşayan insanlardan akıl ve bilgi potansiyeli yönünden hiç de geride olmadıklarını gösteren, pek çok delil bulmak mümkündür. Cahiliye kavramı ve davranışları için, Habeşistan Kralı Necaşi huzurunda, Müslümanlar adına konuşan, Hazreti Tayyar, yani Cafer bin Ebu Talib'in, şu sözleri çok dikkat çekici, sevgili dinleyicilerim. Ey hükümdar! Allah aramızdan birini seçip de, onu kendisine Elçi olarak gönderene kadar bizler cahillerdendik. Putlara tapar, Ölü hayvan eti yer, Fuhuş yapardık. Akrabalık bağlarına riayet etmez, Komşuluk haklarını tanımazdık. Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. Uzun müddet bu halde yaşadık. Sonra Allah bize aramızdan soyunu, Doğruluğunu, güvenilirliğini ve namusluluğunu bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O, bizi yüce Allah'ın birliğini tanımaya ve ona ibadet etmeye çağırdı. Ağaç ve taştan yaptığımız putlara tapmaktan, Allah'a ortak koşmaktan uzaklaştırdı. Bize doğru söylemeyi, emanette ve akrabalık bağına riayet etmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten sakınmayı emretti. Fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadına iftira etmekten menetti. etti. Yine O, bize diğer insanlara kötülük yapmaktan çekinmeyi, sadece Allah'a ibadet etmeyi, sadaka vermeyi, oruç tutmayı ve her çeşit, iyi ve güzel fiiller işlemeyi öğretti, diyordu. İbni Hişam'ın siresinde gördüğümüz üzere. Cahiliye kavramı genel anlamda, gerek Kur'an, gerekse hadislerde, İslam'dan önceki inanç, tutum ve davranışları, İslami dönemdekinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Bununla birlikte, cahiliyenin, yaşanmış ve bitmiş olan bir tarihi süreci değil, bir kültürü temsil ettiği unutulmamalı. Böyle olduğu içindir ki, İslam'dan da sonra, Resulullah aleyhisselam döneminde bile hatta, cahiliye davranışlarına denk gelmek mümkün olmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim ve hadislerde, bu dönemin belirgin davranışları, kan davası, içki, kumar, kabilecilik gibi alışkanlık ve uygulamalar, cahiliye davası olarak kabul edilmiş, bu hususta gayret sarf edenler hem vahiy hem de Resulullah aleyhisselamın diliyle kınanmıştır. Örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de insanlar cahiliye zanlından sakındırılmıştır. Resulullah aleyhisselamın hanımları cahiliye dönemi kadınları gibi açılıp saçılmamaları konusunda ayette ikaz edilmiştir. Azab Suresi 33. Ayette Ayrıca bütün Müslümanlar cahiliye taassubuna düşmemeleri için Fetih Suresi 26. ayette uyarılmış ve nihayet Müslümanlara cahiliye idaresini mi aradıkları sorulmuştur Maide Suresi 50. ayette. Benzer şekilde Allah Resulü Aleyhisselam da cahiliye davasıyla hak iddia eden bizden değildir demek suretiyle, İslam'dan sonraki olumsuz tavırları da cahiliye anlayışı olarak tanımlamış ve ümmetini bu hususta açıkça uyarmıştır. Hatta Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte, Ümmetimin içinde cahiliye döneminden kalma dört adet vardır. Asaletle övünmek, başkalarının soyuna dil uzatmak, Yıldızları vesile edinerek yağmur beklemek ve ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak ifadeleriyle Müslümanların bu alışkanlıklardan kolayca vazgeçemeyeceklerini de bildirmiştir. Buradan yola çıkarak aziz dinleyicilerim cahiliye sadece İslam'dan önceki tarihsel dönem şeklinde tanımlamanın hatalı, en azından eksik olduğunu anlamış oluyoruz. İslam'dan önceki cahiliye kültürünün en dikkat çekici özellikleri kısaca belki şöyle sıralanabilir. Cahiliye devrinde din ve inanış olarak putperestlik yaygını hale gelmişti. Her kabile üyesi kendi kabilesinin veya başka kabilelerin putlarına saygı göstermek zorundaydı put ise görünmeyen ruhsal varlıkların somut bir şekli veya bir aracıydı. Nihai bir ilah değildi. Putlar bir anlamda kabile ve aşiretlerin özelliğini simgelemekle kalmıyor, onları bir arada tutan soy bağına da destek veriyordu. Toplumda ahlak, mürüvvet, cömertlik ve şeref gibi olgular tam bir gösterişe ve kaba kuvvete dönüşmüş. Kibir, gazp, kumar, içki, fuhuş, faiz, hırsızlık ve yetim malı yeme alabildiğine yaygınlaşmış, aile kavramı yozlaşmıştı. Kabile asabiyeti, zorbalık, zulüm, haksızlık, adaletten, barış ve düzenden yoksunluk, çapulculuk, insan haklarını çiğnemek, insanların soylarından dolayı ayıplanması veya üstün görülmesi, Çocukları öldürmek, Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek, Vahşi tavırlar, Kan davası gibi davranışlar, O döneme damgasını vurmuştu ki, Bunlar, Mesal-i arap Arapların ayıpları olarak adlandırılmıştı. Bu adetler toplumda yaygın olarak görülmekle birlikte, Arapların tamamı bu davranışları benimsemiş değildi. Genel anlamda, cahiliye kültürü içinde hayatlarını sürdüren insanların da zaman zaman takdire şayan davranışlarına da şahit olunmuştur. fedâilul Arab, Arap, Arapların faziletleri olarak bilinen bu güzel hasletlerin başta gelenleri bağımsızlık ve özgürlüğe düşkünlük, yiğitlik, cesaret, sabır, zayıfı koruma ve güçlüğe karşı koyma, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik, kendine sığınanı himaye etme ve kanaatkârlık bunlardandır. İslam, cahiliye dönemindeki Arapların güzel davranışlarına da sahip çıkmış, onları korumaya almıştır. Cahiliye dönemindeki yargı sistemini ortaya koyabilmek için, İslam'dan önceki Arap tarihini iyi anlamak gerekiyor. Bundan dolayı, Hicaz bölgesi merkeze alınarak, İslam öncesi Arap toplumunun siyasi ve sosyal hayatı genel olarak düşünülmelidir. Araplar tarihi açıdan iki büyük kısma ayrılır. Bunlar Arapı Bayda ve Arapı Bakiyedir. Arapı Bayda nesli tükenen ilk Arap topluluklarına denir. Aad, Semut, Tasım ve Cedis nesli tükenen ilk Arap topluluklarındandır. Arapı Bakiye ise Soyları devam etmekte olan Arap topluluklarına denir ki, Bunlar da Arap-ı Aribe ve Arabı ı Müstaribe olmak üzere iki ana kola ayrılırlar. Arabı ı Aribe, Kahtaniler denilen kabile gruplarından oluşmakta olup, Ana yurtları Güney Arabistan ya da Yemen'dir. Arabı ı Müstaribe ise aslen Arap olmayıp, Sonradan Arapçayı öğrenmek suretiyle Araplaşmış kabul edilen kabileler için alır. Hz. İsmail'in soyundan gelen bu kabileler daha çok İsmaililer ya da Adnaniler olarak bilinmekte olup, ana yurtları Kuzey Arabistan Yahud Hicaz'dır. Toplumsal açıdan ise Araplar Bedevi ve Hadari olmak üzere başlıca iki kısmı ayrılıyorlar. Çöl ve vahalarda, develeriyle birlikte göçebe olarak çadırlarda yaşayan Araplara Bedevi, Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara da Hadari denir. İslamiyetin ortaya çıktığı sıralarda, Arabistan'ın güneyinde yaşayan kabileler Hadari, Orta ve Kuzey Arabistan'da yaşayan Adnani ve Kahtani kabirlerinin ise bir kısmı Bedevi, bir kısmı da Hadari Bedeviler geçimlerini hayvancılık, avcılık, ticaret ve baskın gibi yollarla temin ederler. Tarım, el işleri ve sanatları ile denizcilikten hoşlanmazlardı. Bunları hakir görürlerdi. Temel besin maddeleri hurma, et, süt ve süt ürünleriydi. Bunun yanında zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için köylere ve kervanlara baskın düzenlerlerdi. Ticaret de yaparlar, ihtiyaç duydukları malzemeleri şehirlerden değiş dokuş usulü ile temin ederlerdi. Bazı Bedeviler ise gelir elde etmek için ticaret kervanlarına deve temin ederler, kılavuzluk ve muhafızlık yaparlardı. Bedeviler Arap dilini en temiz ve doğru şekilde kullanırlardı. Onun için şehirliler çocuklarını doğru Arapça öğrenmeleri için çöle gönderirlerdi. Yerleşik hayat yaşayan Araplar yani Hadariler, köy, kasaba ve şehirlerde kendilerine mahsus mahallelerde kerpiçten veya taştan yapılan evlerde otururlardı. Yemen ve çevresinde, Sahsani ve Bizans sınırlarında krallıklar kurmuş olan Arap kabileleriyle, Mekke, Medine ve Taif'te oturan kabileler hadariydiler. Taif ve Medine gibi ziraate elverişli yerlerde oturan hadariler geçimlerini genellikle tarımla, Mekke gibi zirata elverişli olmayan merkezlerde ise ticaretle, te ticaretle temin ederlerdi. Bedevilik ve hadarilik arasında yarı göçebe hayatı yaşayan Araplar da vardı. Ticaret kervanlarının uğradığı konaklama yerlerinin bulunduğu vaha ve vadilerde yaşayan kabileler bunun en güzel örneğidir. Hayat şartlarının ve geçim kaynaklarının farklı olmasına rağmen, Gerek bedevilerde ve gerekse hadarilerde sosyal yapının bir tek temeli vardır. O da bağları, gelenekleri ve ahlaki değerleriyle kabiledir. Kabile, aynı soydan gelen insanların oluşturduğu ve fertlerin birbirine nesep kan yolu, yoluyla bağlandıkları topluluktur. Nesep asabiyetin temelini teşkil ettiği için ister bedevi ister hadari olsun her Arap nesebini korumaya Özen gösterir ve ecdadının adını ezbere bilirdi. Kabile daha çok erkeğin soyundan gelen akrabalık bağına dayanırdı. Fakat dışarıya da tamamen kapalı değildi. Hilf, anlaşma, ittifak, civar, resmi koruma teminatı ve vela, korumaya alma, dost kılma yoluyla da akrabalık bağı kurulabilirdi. Bir kimse kabilesini terk eder veya kabilesinden kovulursa, başka bir kabile mensubunun himayesine girdiğinde veya müttefiki olduğunda, o kabilenin bir üyesi olurdu. Böyle birisine halif, anlaşmalı, müttefik denilirdi. Resmi koruma teminatı altındaki kimselere ise car denirdi. Savaş veya baskın sonucu elde edilen ele geçen, satın alınan köle azat edilirse, velâ kurulur, azat edilen köle, azat eden kabilenin mevlası olurdu. Birçok bakımdan halif, car ve mevla kabilenin üyesi gibi muamele görürdü. Her kabile eşit hak sahipleri arasında seçilen reisler, şeyh, seyyid, emir, rab, melik tarafından idare ediliyordu. Kabile reisi bir kral gibi mutlak otoriteye sahip değildi. Emretmekten ziyade, İstişare sonucunda karar alan Ve anlaşmazlıklar Meydana geldiğinde hakemlik yapan Kişi konumundaydı Reis yani şeyh Kabile toplantısını yönetir Diğer kabilelerle ilişkilerde Soyunu temsil ederdi Savaş ilan etmek ve yönetmek Ganimetleri taksim etmek Anlaşmalar yapmak Diyet ödemek Esirleri kurtarmak Gelen misafirleri karşılamak Ve ağırlamak göç sırasında çadır kurulacak yerleri belirlemek, şeyhin görevler arasındaydı. Ayrıca tüm bu işleri yaparken, kabile reisine danışmanlık yapan bir de meclis bulunmaktaydı. Yerleşik hayat, yaş yerleşik hayat yaşayanların toplum yapısı da Bedevilerinki gibi kabile esasına dayanıyordu. Ancak yerleşik hayata geçmenin özelliklerinden, Kaynaklanan bir takım değişiklikler göze çarpmaktaydı. Mesela Mekke'de oturan Kureyş kabilesinde şeyhlik sistemi ortadan kalkmaya yüz tutmuştu. Şeyhe yardımcı olan meclis de farklılaşmıştı. Ve Bedeviler'deki kabile meclisinin şehirdeki karşılığı olan Mele mevcut idi. Mele her oymaktan önde gelen bir veya iki kişinin oluşturduğu meclisti. Bu meclisin nüvesini Kureş kabilesini Bedevilikten Hadariliğe geçiren Kusay tarafından ihdas edilmiş olan meclis teşkil etmekteydi. Dolayısıyla bu Kureş'in kabile yapısına Hadariliğin getirdiği bir yenilikti. Meleğin yaptırım gücünden çok ahlaki otoritesi vardı. Bu kurum siyasi anlamda bir parlamento ve şeyhler meclisi değil, ancak Önemli işlerde ve ihtiyaç duyulduğunda görüşlerine başvurulan bir danışma meclisiydi. Etkili kararlar oy birliğiyle alınan kararlardı. Mele çoğunlukla uzun inceleme, düşünme ve görüşmeler sonucu karar verirdi. Bu meclis yeniliği kolay kolay kabul etmeyen tutucu insanlardan oluşurdu. Bazen bir görüşe etkili bir reis tek başına karşı çıkabilirdi. Kureyş'in bir bütün olarak başkanı ve Mekke'de merkezi bir otorite bulunmuyordu. Mele'in toplantı yeri Darun ve Nedve'ydi Kabe'nin altın oğlunun tam karşısında bulunan yer Kusay bin Kirab'ın yaptığı. Mele, aile düzeyinin üzerindeki ve şehrin tamamını ilgilendiren işlere bakardı. Şehrin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren kararlar alırdı. Kureyş'in sevk edeceği kervanın yönünü belirlerdi. Kervanlar, Darun Nedve'nin önünden kalkarlar ve dönüşte burada konaklarlardı. Mekke halkının bu meclisin üyelerinin seçiminde veya tayininde rolü mevcut değildi. Peygamberliğin Mekke döneminde meleğin üyeleri Resulullah Aleyhisselam'ın baş muhalifleriydi. Araplarda toplum düzeninin esasını, fertleri aileye, aileleri de kabileye bağlayan kabile ruhu, yani asabiyeti oluşturur. Asabiyet kişinin dar anlamıyla baba tarafından akrabalarını, genel anlamıyla da kabilesini desteklemesi ve her durumda kabilesi adına hareket etmesi duygusuydu. Çöl şartları içinde düzenli merkezi bir devlet teşkilatı, ve sistemli bir hukuk organizasyonundan mahrum olan Arap toplumunda bir ferdin veya kabilenin başkaları tarafından saldırıya uğramasını engelleyen herhangi bir saldırının meydana gelmesi sonucunda bunun tazminini sağlayan en önemli unsur asabiyetti. Asabiyet düşüncesi Arap toplumunda güvenliğin sigortası olarak kabul edilmekle birlikte aynı zamanda küçük çatışmaların büyük kabile savaşlarına dönüşmesine de çoğu zaman sebep olabilmekteydi. Bu nedenle cahili hayatı yıllar süren yıkıcı kabile savaşlarına sahne olmuştu. Özetlemeye arz etmeye çalıştığım bu siyasi ve sosyal durum, şüphesiz İslam öncesi dönemde Arapların hukuki hayatlarına da tesir etmişti. İnsan için toplum, toplum içinde hukuk düzeni yani kanun zorunludur. Bu zorunluluk ise istisna tanımaz. Ancak hukuk her zaman yazılı yahut düzenlenmiş kanunlara dayanmaz. Bazen de örf, adet ve gelenekler kanunların yerine alır. İşte cahiliyet dönemindeki durumda böyledir. İslam'dan önce Arapların bugünkü gibi bir devlet sistemleri yasama, yürütme, yargı kanunları ve kurumları yoktu. Yine bu anlamda Arapların, aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için başvuracakları herhangi bir adli teşkilatları, güven ve huzuru sağlayan emniyet teşkilatları ve dış e, tehlikeleri uzaklaştıracak orduları da yoktu. Yürütme yetkisini elinde bulundurup, suç işleyeni yakalayıp, hak ettiği cezayı veren bir hükümet bulunmadığı için, vergi vermekle de mükellef değillerdi. Cahiliye devri Araplarının bugünkü anlamda bir yargı sistemleri ve anayasaları olmamasına rağmen, cahiliye hukuku veya kanunları denebilecek örf ve adetleri vardı. Bununla beraber o dönemin Arap Yarımadası'nın her tarafında farklı hukuk uygulamaları görülürdü. Örneğin güneydeki Yemen bölgesinde kanunlar, hükümdarların emirleridir. Doğu ve Kuzeydoğu bölgesinde ise, Zerdüş dini tesiri altındaki Sasani hukuku mevcuttu. Öte yandan, bu bölgede bulunan Hristiyanlar, hukuki ilişkilerinde Roma hukuku ile karışık kilise, örf ve adetlerini esas almışlardı. Hicaz bölgesindeki Yahudiler, Tevrat ve Şerhi Talmud hükümlerini uygulamışlardı. Onlarla birlikte yaşayan Araplarsa, Yahudi kanunlarına bağlı kalmışlardı. Kuzeyde, Suriye ve Filistin bölgesinde Roma hukuku uygulanıyordu. Daha önce de belirttiğimiz gibi, İslam'dan önce Hicaz-Arap toplumunda merkezi bir otorite mevcut olmayıp, kabile ve aile birliğine dayalı ve genelde göçebe bir hayat tarzı hakim olduğundan, hukuki anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesinde, Adli işleri yürütecek bir yargı organından ziyade, gelenekler, kabile büyükleri ve özellikle de hakemler önemli bir rol üstlenmekteydi. Hakemler, aziz dinleyicilerim, şan ve şeref sahibi, doğru, emin, adaletiyle tanınmış, tecrübe birikimi ve saygınlığı bulunan kimseler olup, kabile reislerinden şey, seyit ya da kahinler ve arraflardan, falcı, müneccim seçilirdi. Hakemlere daha çok soy ve başka hususlardaki karşılıklı üstünlük iddialarından çıkan ihtilaflar, münafere, su hakkı ve kan davaları götürülürdü. Yine hakemler erkeklerden olduğu gibi kadınlar arasından da seçilirdi. Kaynaklarımız o dönemin meşhur hakemlerinin isimlerini, mensup oldukları kabileleriyle birlikte ayrıntılı bir şekilde veriyor. Bu dönemin meşhur Arap hakemler arasında Temim kabilesinden Rebia bin Muhaşin, Eksem bin Sayfi, Damra bin Damre, Hacib bin Zurare, Akra bin Habis, Kays kabilesinden Amir bin Zarip, Sakif kabilesinden Gaylan bin Seleme, Esed bin Hüzeyme'den Suvet bin Rebia, Kinane kabilesinden Safvan bin Ümeyye Haşimoğullarından Abdülmuttalip bin Haşim, Ebu Talip bin Abdülmuttalip, Zübeyir bin Ümeyye oğullarından Harp bin Ümeyye, Ebu Süfyan bin Harp gibi kişiler, hatta Suhur binti Lukman, Hint binti Hasan, Cuma binti Habis, Husayle binti Amir bin Zarip gibi meşhur kadın hakemler sayılmaktaydı. Özellikle bazı hakemler kabileler üzerinde büyük bir güven meydana getirmişlerdi. Örneğin cahiliye döneminde Mekke'deki kabileler ihtilafa düştüklerinde Amir bin Zarib el-Advani'nin hakemliğine başvururlar. En karmaşık durumları ona götürürler ve onun verdiği hükme razı olurlardı. Cahiliye devrinde hakemlerin önceden belirlenmiş bir görev yeri yoktu. Yine ister yabancı yani kabile dışından, isterse hemşeri yani kabile içinden olsun bir hakemin tercih edilmesi kesinlikle tarafların seçimine bağlıydı. Örneğin Kâbe'nin köşe duvarına Hacerül Esved'i yerleştirme şerefinin kime ait olacağı konusunda ihtilafa düşüldüğünde Mekkeliler bu kişinin rastgele seçimini kabul etmişlerdi. Oradan ilk geçecek olan hakem olarak seçilecekti ve bu kişi daha o zamanlar çok genç bir yaşta olan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam olmuştu. Yine Kusay'ın taraftarları ile Mekkeli Huzaylıların ileri gelenleri arasında çıkan tartışmada Ya'mur bin Af Şaddat el-Kinani adlı bir yabancının hakemliği kabul edilmişti. Bunun dışında Abdülmuttalip, kendisinin keşfettiği zemzem kuyusunun mülkiyeti konusunda, Kureyşlilerle ihtilafa düştüğü zaman, saat bin Hüzeym kabilesinin kahin olan bir kadının hakemliğine müracaat edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Aynı tartışmanın akabinde Abdülmuttalip, zemzem kuyusunu kazarken Kureyş'ten gördüğü eziyet üzerine, Allah subhanehu ve teâlâ kendisine on erkek çocuk verir ve bu çocuklar kendini koruyacak duruma gelirse bunlardan birini Allah için kurban edeceği adaanda bulunmuş ve onun bu adağından dönme çaresini öneren de yine Secah adında bir kadın kahin olmuştu. Buna göre oğul ve diyet olarak on deve arasında kurha çekilecek ve eğer kurada oğul çıkarsa, 10 deve daha ilave edilecekti. Böylece kura çekme işlemi hayvanlara isabet edene kadar artırılarak devam edilecekti. İbn İshak'ın siresi ve i̇bnül Esir'in El-Kamil fi't-Târih'in eserinde detaylarını gördüğümüz üzere İslam'dan önce Hicaz bölgesinde yargı görevini yerine getirecek devlete bağlı bir adli organ bulunmaması, ceza gerektiren davaları ve bu cezaların tayin ve infazı konusunu yakından ilgilendirmekteydi. Örneğin, her fert, özellikle kendi kabilesi dışında cezai gerektiren bir davayla karşı karşıya kaldığı zaman, kendi hakkını aramak, savunmak ve almak durumundaydı. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalan kimse maddi bakımdan güçlüyse, hakkını almada sorun yaşamazdı fakat zayıfsa, çoğu zaman hakkını alamazdı. Cahiliye döneminde adam öldürmenin cezası yani kısas, ölümdü. Maktulun ailesi, kabilesi katilin kendilerine teslim edilmesini, kendi elleriyle intikamlarını almayı isterlerdi. Bu durumda ise katili kabilesi koruduğu için nesiller boyu düşmanlık ve kan davaları devam ederdi. İşte böyle durumlarda kabileler genellikle huzursuz ve perişan olurdu. Hatta bazen kan davaları kabilelerin hayatına mal olurdu. Kabileler arası savaşların sürüp gittiği durumlarda, ölenin kan bedeli olan diyetin verilmesi, ihtilafı giderici bir çözüm olarak ortaya çıkmıştı. Diyet ölen kişinin kabilesinin durumuna, cinsiyetine, sosyal mevkine göre değişmekte olup, Genel olarak bir ölünün kanı karşılığı on deve idi. Mekke şehir idaresinde diyetlerin ödenmesini ve zararların tespitini sağlamak üzere eşnak görevi vardı. Daha çok zararların tespiti ve ödenecek tazminat miktarının belirlenmesinden ibaret olan bu görevi, miras yoluyla gelen bir başkan üstlenmişti. Kısasın kaçınılmaz olduğu kasıtlı cinayet ile, zararın peşin ödenmesine imkan tanıyan ve cürüm, suç işleme kastı ve niyeti taşımayan fiiller birbirinden belirgin bir şekilde ayırt edilirdi. Diğer tazminat ve telafi şekillerinden en çok bilinen ise kan bedeli yani diyetti. Eşnak görevini üstlenen başkanın bu tazminatları kendi cebinden ödemesi diye bir şey söz konusu değildi. O sadece bilir kişi sıfatıyla ödenmesi gereken tutarı tespit ederdi. Kan davalarını çözüme kavuşturmaya yönelik olan bu görev İslam'dan önce Mekke'de Teim kabilesine aitti. Teyim kabilesini temsilen bu görevi yürüten güzel insan ziddığı ki Ekber Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu Cahiliye yargı sistemindeki yargılama usulü çok basit ve şifahiydi. İki taraf anlaştıkları hakemin huzurunda davanın yer ve gününü tespit ederlerdi. Örneğin Amir bin Sad ihtilafları çözmek için tarafları huzuruna kuşluk vaktinde kabul ettiği için Dıhyan lakabıyla anılırdı. Davaların görülmesi için belirli bir belirli bir yer yoktu genellikle hakemlerin evleri ya da toplantı salonları nevadi mahkeme salonu olarak kullanılırdı. Dava sırasında hakemler tarafları dinler, davacıdan delil olarak delil sunmasını ispat etmelerini isterlerdi. Bunu yapamadığı takdirde davalıya yemin teklif ederdi. O zamanın delil anlayışını Mekke'nin ünlü hakemlerinden Kusbin Davasını delil ile ispat etmek davacıya, yemin etmek ise davalıya düşer. Cümlesiyle ifade etmiştir. Duruşma esnasında şahitler ve bilir kişi ehlı vukuf dinlenir. Bunların doğru söyleyeceklerine dair yemin verdirilirdi. Kaif denen bilir kişilerden bazıları toprak üzerinde bulunan ayak izlerinden bir hırsızın kimliğini bile bulabilirlerdi. Örneğin, Amir bin Zarîb bir davada ufak bir ipucu yardımıyla kendisine gönderilen probleme çözüm bulmuştu. El-Effâ el-Cürhumî ise kendisine getirilen miras davasında taraflara yemin teklif etmişti. Dava sırasında uygulanan bir diğer yöntemse ise kasame idi. Kasame, faili meçhul cinayetlerde cinayetin işlendiği veya cesedin bulunduğu yerde yaşayan topluluktan 50 kişinin cinayeti işlemediğine ve görmediğine dair yemin etmesine denirdi. Bu yemini yapanlar eğer yalan söylüyor ve yalan yere yemin ediyorlarsa, Allah'ın lanetinin kendi üzerlerine olmasını isterlerdi. İkinci bir yol olarak da maktulün yakınlarının cinayeti belli bir şahsın işlediğine inanmaları ve böyle bir iddiada bulunmaları halinde bu defa onlardan cinayeti o şahsın işlediğine dair yemin etmesi isteniyor. Yemin ederlerse sana diyet ödetiyorlardı. Bu yemin Kâbe'nin Hatim denilen üstü açık kısmında yapılırdı kasame yeminini ihdas eden Kureyş hakemlerinden El-Haris bin Ubeyt'ti. Daha önce cahiliye döneminde hakemlerin tatbik edecekleri düzenli veya yazılı bir kanun olmadığı ve bundan dolayı ya kendi görüşlerine ya da örf ve adetlere göre hükmettiklerini arz etmiştim. Bunun yanında yine hakemlerin verdiği hükmü uygulanmak zorunda da değildi. Hükmün uygulanması tarafların iyi niyetine veya taraflardan lehine, hükm olunanın üstünlüğüne bağlıydı. Yani hakemin kararı infazı mümkün bir karardan ziyade, daha çok anlaşmazlık konusu olan şeyde sadece hakların bir tespitiydi. Bir hakemin kararına karşı temize gitme gibi ikinci bir inceleme ya da itiraz söz konusu değildi. Bu konuda tek yaptırım gücü batıl inançlar ve kamuoydu. Hakemler düşünce ve görüşlerini önce tartışmaya konu olan şeyin ayrıntılı biçimde anlatılmasıyla başlayan ve nihayet vardıkları kararla son bulan kafiyeli düz yazılarla açıklıyorlardı. Eğer iki tarafta kendi arzularıyla hakemin kararını kabul ederlerse, ihtilafın yeni bir kan davasına dönüşmeden gömülmüş olması tesis ediliyordu. Yine Hicaz bölgesinde katılımı oldukça yüksek olan her yıl hac mevsiminden hemen önce Mekke'ye yakın bir yerde yapılmakta olan Araplar arasında çok önemli bir yere sahip olan Ukas Panayırı'ndan da bahsetmeliyiz. Organizasyonu kabileler tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan bu panayırda da hüküm verme ve anlaşmazlıkları çözme yetkisi ise biraz önce bahsettiğim ünlü hakem Amir bin Zarip'ten Beni Temim kabilesine aitti. Panayır'a e gelen ekonomik çıkarlarını garanti altına almak amacıyla her türlü ticari anlaşmazlıklarını panayır süresince hakeme götürmek suretiyle çözüme kavuştururlardı. Yine kabile asabiyetinin yaşandığı cahiliye dönemi Arabistan'ında kabileler arası anlaşmazlıklar her yıl özellikle de Ukas panayırı hakemine başvurulmak suretiyle çözüme kavuşturulurdu. Bu panayırın, elimizdeki kaynaklara göre en önemli ve efsaneleşmiş hakemleri ise şu kişilerdi. Cahiliye döneminde, Amir bin Zarip, Sa'd bin Zeyd ve Süfyan bin Mücaşi, İslam'ın geldiği sıralarda Muhammed bin Süfyan bin Mücaşi ve İslam ile birlikte Akra bin Habis. Son olarak yine bu devirde zulüm gören, kendisini destekleyecek güçlü akrabalardan yoksun olan insanların uğradıkları haksızlıkları telafi etmek amacıyla kurulmuş olan ve son devir alimlerinden Muhammed Hamidullah'ın da bahadırlık teşkilatı olarak nitelendirdiği Hilful Fudul'dan da bahsetmek suretiyle toparlamaya çalışalım. Araplar arasında savunma, himaye veya zulme uğrayanın hakkını zalimden alma gibi amaçlarla ittifaklar kurulurdu. Kurulan bu ittifaklar iki veya daha fazla kabile, bir kabile ile başka bir kabileye mensup bir şahıs veya iki şahıs arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin için gerçekleştirilirdi. Hilf adı verilen bu ittifak ve anlaşmalar, kuruluş amacına veya kurucularına verilen sıfatlara göre Hilful Fudul, Hilful Mutayyebun, Hilful Ahlaf gibi adlarla anılırdı. Mesela Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri Ficar savaşlarından kısa süre sonra Haşim, Mutalip, Esed, Zühre ve Teim oğullarının ittifakıyla kurulan Hilful Fudul anlaşmasına katılmıştı. Bu anlaşmanın yeri bugün Ebu Kubeyse Dağı'nın olduğu yerde Kralı Misafirhanesi'nin hemen köşesinde hala yeşil bahçecik olarak bulunan nokta. Bu anlaşmanın gerçekleşmesine ise Rasulullah Aleyhisselam'ın amcası Zübeyir bin Abtumutdarip teşebbüs etmişti. Teim kabilesi ileri gelenlerinden Abdullah bin Cuda'nın evinde toplanan kurucu üyeler. Zulme uğrayanların haklarını Zalimlerden alıncaya kadar Mücadele edeceklerine, Mekke halkından Ve Mekke'ye dışarıdan gelen Kimselerden, haksızlığa Uğrayanların yanında yer alacaklarına Ve zalimden hakkını Alıncaya kadar mazlumu Destekleyeceklerine dair karar Aldılar. Bu anlaşmanın Aktine şu olayın vesile olduğu Söylenir. Zübeyt Kabilesinden bir şahıs Mekke'ye Gelir ve Amr bin As'ın babası, As bin Vâil'e ticaret için getirdiği malını satar. Ancak As, malın ücretini vermez. Zübeytli ahlaf kabileleri olan, Abduddar, Mahzum, Cuma, Seym ve Adi'ye başvurur. Ancak onlar, As bin Vâil'e karşı adama yardım etmezler. Bunun üzerine alacaklı, Kureş kabilesini yardıma çağırır. Zübeyir bin Abdülmuttalip ve Abdullah bin Cuda'nın önderliğinde hilf fudul anlaşması yapıldıktan sonra cemiyet üyeleri As bin Vail'e giderler ve malın parasını tahsir edip Zübeyidiliğe verirler. 20 yaşındayken bu anlaşmanın imzalanmasına iştirak eden Rasulullah sallallahu aleyhi ve Alihi ve sellem sonraları bu olaydan övgüyle bahsetmiş ve şunları söylemiştir. Ben Abdullah bin Cudanın evinde bir anlaşma yapılırken bulundum ki bu anlaşmayı kızıl türlü bir deve sürüsüyle dahi değişmem. İslam'da böyle bir anlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim. Hirfur Fudul katılımcılarının ya da üyelerinin daha sonra yeni üye almamalarından dolayı 30 sene içinde son üyesinin ölümüyle son bulduğunu İbnü'l-Şam'ın siresinde görmekteyiz. İslam'dan önce Hicaz bölgesi dahil Arabistan'ın birçok yeri merkezi otoriteden yoksun ve idari yönden zayıf bir durumdaydı. Çoğunlukla kabileler halinde yaşayan cahiliye araplarının merkezi otoriteden yoksun olmalarından dolayı siyasi durumları da kargaşadan ibaretti. Merkezi bir idarenin olmayışı kabile içinde veya kabileler arasında adaletin sağlanmasının neredeyse İmkansız hale gelmiş olmasını gerektiriyordu. Ayrıca toplum içinde haklar, sorumluluklar ve hürriyetler konusunda bireylere yardımcı olacak yetkili siyasi bir makam da yoktu. Bireysel haklarını kendileri korumak ve elde etmek zorundaydılar. Üstelik merkezi bir otoritenin olmayışı, her türlü tecavüz, haksızlık ve kan davalarının çoğalmasına sebep oluyordu. İslam'dan önce özellikle Hicaz bölgesinde hakemler tarafından yürütülen isteğe bağlı yargı sistemi, bireylerin haklarının korunması ve elde edilmesi için yeterli değildi. Çünkü hakemin uygulayacağı düzenli bir kanun olmadığı gibi, kararlarının da bir anlamı olmuyor ve anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak bir çözüm yolu üretilmiyordu. Eğer haklı olduğu karar verilen taraf zayıfsa, hakkın alması, karşı tarafın insafına bağlı oluyordu. Diğer taraftan, haklı olduğuna karar verilen taraf, kuvvetli ise, gerektiği takdirde, zora başvurmak suretiyle hakkını alıyordu. Selam olsun. Allah'ın adalet emrinin tecellisini, Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliği, kitabın kılavuzluğunda icra edebilenlere. Sadece, sadece avukat, sadece savcı, sadece yargı üyesi ve mensubu olmakla değil, Onlara materyal sunan, şahitlikte de adaleti ve hakkaniyeti gözetip, mağdurların, mazlumların haklarını almalarında vesileler olabilenlere. Selam olsun, dünya mahkemesinde hakkı söylemekten çekinmeyen, çünkü... Allah'ın şaşmaz terazisinin ve bütün varlık aleminin şahitliğinin ortaya çıkacağı Mahkemi Kübra'nın, Ruzi Mahşer'in, Mahşer'in mahkemesinin düşünerek dikkatli davrananlara selam olsun. İşinin, işçinin, konunun, komşunun, eşinin, evladının herkesin hakkı konusunda adalet emrini unutmayanlara. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi farz olan adalet kavramını Hayatına, yuvasına, çocuk çocuğuna, eşine, akrabalarına her yere taşıma konusunda adanmışlara selam olsun. Nefs mekkesinden, gönül medinesine hicret edenlere. Bu haftaki radyo sohbetimizde burada tamamladık. Allah Azze ve celle, Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek davası İslam ile karanlıktan aydınlığa taşamış olduğu Mekke'nin nur ve bereketini üzerlerimize ikram eylesin. Dünyanın her yerinden bizi olan kardeşlerimiz bu ve diğer sohbet kayıtlarıma AdnanSensor.com web sitemden ulaşabilirler. Bununla birlikte diğer düğüm çalışmalarımıza da sosyal medyaların AdnanSensor uzantısından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Özellikle Kelime katkımız olsa ne büyük şeref, duanızda olabilmek ne büyük nimet. Vesselamu ala. Men ittebal huda.